Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ahlihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, hepimiz insan olarak dünyanın iyi olmasını, toplumumuzun temiz ve kaliteli olmasını Isteriz. Terörist bile huzurlu bir dünya için kan akıttığını düşünür. Siyasetçiler meleklerin yaşadığı bir toplum vaat ederler. Yapmaya çalışırlar veya çalışmazlar. Sokakta yürüyen, otobüs durağında otobüsünü bekleyen, hastanede işini görmeye çıkan, alışveriş merkezinde ticaret yapmaya çalışan esnaftan birisi veya sıradan bir vatandaş herkes nasıl bir toplum istersin sorusuna net cevap verir temiz iyi bir toplum Müslüman da böyle düşünür kafir de böyle düşünür en azından Böyle düşündüğünü hissettirir herkes. Dağılsın dünya, kirlensin her yer, kimse kimseye bir şey demesin. Böyle bir toplum iddiasında kimse bulunmaz. Ancak toplum, dünya denen şey ben, ben bu şahısdır demedikçe insan bunu hayal edemez. Yani bu temiz toplumu hayal edemez. Ben bir çekirdeğim, gözümle gördüğüm dünya benim aslında. Benim evim, evimin bulunduğu sokak, sokağımın bulunduğu mahalle, mahallemin bulunduğu şehir, o şehrin bulunduğu ülke, o ülkenin ruh hali olan İslam alemi ve İslam aleminin üzerinde bulunduğu dünya. Bu formülün bu kuruluş tarzına aykırı bütün beklentiler sahtedir, yanlıştır, sonuçsuz beklentilerdir. Yukarıdan baktığımızda da esas yine biziz. Dünya diyoruz. O dünyanın Müslüman kesimini, Müslüman kesim bizim ülkemizi, bizim ülkemiz, bizim şehrimizi, bizim şehrimiz, bizim mahallemizi, bizim mahallemiz, bizim sokağımızı, bizim sokağımız, bizim evimizi Bizim evimiz beni kuşatıyor. Benden dünyaya doğru giderken de bu merdivenlerin basamakları var. Dünyadan bana iniş de böyle. Dolayısıyla biz ben temiz olunca dünya temiz olur. Dünya temiz olması için benim temiz olmam lazım. Yani aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağıya. Nasıl inersek inelim, bu merdivenin en alt basamağı benim. Beni kaldırdığın zaman merdiven çöker. Düşünmedikçe temizlik iddiamızda samimi ve ciddi olamayız. Mümkün değil. Aziz kardeşlerim, elbette sokak temizliğini de kastediyoruz. O da bir temizlik. Ancak bugünkü dünyada sokaklardan önce akıllarımızın, yaşam tarzlarımızın temizliği sorunu yaşıyoruz. Kirli akıllar kirli toplumları oluşturuyor. Kirli akıllıların toplumunda hiçbir şekilde temizlik iddia edilemez. Ve kirli akılla rüşveti kastettiğimiz kadar görev ihmalini de kastediyoruz. Esnaftan birisinin hilesini kastettiğimiz kadar Esnaftan koparmaya çalışan, onu orada bostan korkuluğu, bir şey kazanması gerekmiyor durumuna düşürmek isteyen açgöz müşteriyi de kastediyoruz. Temizlik açısından. Caminin imamını da camide namaz kılanı da cami ağırlığı ve ruhuna uygunluk veya tersik açısından kastediyoruz. Siyasetçiyi temiz ol şeffaf ol, helal ye, helal yap, tembel olma diye kastettiğimiz gibi temiz toplum kategorisinde vatandaşı da siyasetçiye karşı vefalı, vatandaşlık görevini yapan, çalmayan, çalana destek olmayan, çalınmaya karşı, çalmaya karşı, yanlışa karşı, yüzsüzlüğe karşı dik duran, tavır koyan vatandaş ol diyoruz. Hiçbir şekilde birisi kirletirken başkasının temizlemesi temizliği sağlamıyor. Yani bir sokak temizleme aracı süpüre süpüre giderken arkasındakilerin kirletmesine ne yapabilir ki? Sokak yine kirli olacaktır. Hiçbir şekilde siyasetçiyle vatandaşın Kirletme gücü ayrı değil, aynadır. Satıcı ile müşteri aynı oranda kirletirler. Zaten müşteriler gerçekten kirliliğe karşı olacak olsalar hiçbir satıcı kirlilik yapamaz. Alıcısı olmaz çünkü. Neden? Orjinal bir patentli markanın taklitleri yapılıyor bu kadar basit kadınlar aldatılıyor hani zina perspektifinden bakarak söylüyoruz kadınlar aldatılıyor kim aldatıyor onları erkekler aldatıyor yalan değil bu böyle peki erkekler onları kimle aldatıyor başka bir kadınla aldatıyor Demek ki kadının sorunu erkek kadar kadındır aynı zamanda. Aldatmaya müsait kadın toplum olmazsa böyle bir satıcı, alıcı hangi nitelikteyse artık bulunmasa erkekler bunu nasıl yapacaklar? Her olayda geçerli bu. Tembel öğretmen Tembel öğrencilerden dolayı tembeldir. Çalışkan öğrencilerin önünde bir gün, iki gün, en fazla bir hafta dayanabilir. O işi bırakmak zorunda kalacaktır. Dersinde vaktini oyalamaya çalışan, telefonuyla meşgul olan vesaire, işlerle dersi kaynatan bir öğretmen, bu tür öğretmeni seven öğrenciden dolayı prim yapar. 5 tane 10 tane öğrenci velisine gidip öğretmen cep telefonuyla konuştu hep derste bizim formülleri çözmedi dese o öğretmenler okul idaresine bizim çocuklarımız 3 derstir derste oyalanıyorlarmış beden eğitimi dersi gibi matematik dersi yapıyorlarmış dediği zaman o öğretmen hayat bulabilir mi? bırakacak o işi yani pisliğin kirliliğin Müşterisi bulunduğu için kirleten, pisleten bulunur. Siyasette böyle. Ümmet hak ettiğiyle idare edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? İnsanlar yöneticilerinin dinleri gibi dindar olurlar. İkiyüzlü, sahtekar, hatta münafıklık düzeyinde tavırları olan siyasetçinin vatandaşı da öyle olur öyle vatandaşının siyaseti de öyle olur bu temizlik toplum temizliği konusunda bir yuvarlamaca var ya tavuk mu civciv mi yumurta mı diye yuvarlanan bir cümle var ya civciv mi tavuktan çıkıyor tavuk mu civcivden çıkıyor budur bu dolayısıyla biz müslümanlar olarak insanlar olarak biz hariç bütün toplumu kınamakla bir yola gidemeyiz. Kendimizi basit kınamalarla, aldatmakla da bir yola gidemeyiz. Dünya 7 milyar değil. Dünyada bir tek ben varım. Ve dünyanın tertemiz olması lazım. Gerisini Allah bilir. Deyebilsek, hani toplum çok kötü, her şey gitti, ahlak gitti... Dediğimizde yok canım siz varsınız deyip bir tane çekirdek örnek çıkar ortaya hiç olmasın Toplumu sürekli kınamak, protesto etmek, bu toplumdan hayır gelmez demek yanlış. Bu toplumun bir parçası biziz ve bizim gibilerden oluşuyor. Üstelik de en kirli işleri yapanlar bile bir araya geldiklerinde ya polis kadrosu çok, Kötü, onun için bu işler böyle oluyor diyorlar. Polisi en çok zorlayan onlar halbuki. Rüşvet veren onlar. Kaçak iş yapan onlar. Konuşan da onlar. Bunun ben müthiş bir örneği diye kendimde gördüğüm şeyi paylaşmak istiyorum. Birisi İstanbul'da bunalır. Gider Allah'ın tezimiz yarattığı ormanında korsan bir ev yapar. Ya da korsana gerek yoktur. Arası iyidir idarecilerle. Belediyeye bağış verir, bağış verir, hibe yapar. Belediyede ona görmez ya da hususi kanunda çıkarırlar onun için. Meclisi toplamak zor bir şey mi? Topla belediye meclisini. Burasını bir saatliğine imara aç. Bir saat sonra da kapat tekrar. Tamam mı? Yanlış oldu kapattık ama o arada o binayı yerleştirdi. Olur. Tabii melekler de görüyor bizi diye iman etmeyenler ne rahat yaşıyorlar. Ne güzel kimse görmedi. Soruşturmaya da gerek yok. Yanlış olduğu için kararı geri aldık. Bitti. O yaptı bir defa olur. Neyse bu süreç nasıl işlediği çok önemli değil. Ama dünya bu. Bu dünyada yaşıyoruz. Aradan 20 sene geçer. O Allah'ın devirdimiz kuşları doldurarak yarattığı o güzelim orman, yeşil arazide ya da köy merası gibi bir yerde, hayvanların otladığı bir yerde, 20 sene önce mantar gibi bir villa dikmişti. Onu gören birileri onun 100 metre ötesine, 200 metre tağına, birer tane daha dikerler. O ikisini görenlerin 200 metre etrafına, 20 sene sonra, 20 sene önce ağaç ve yeşillik olan o güzelim yer, 20 sene sonra bir mahalleye döner. Sonra sonra o ilk defa o işgali ve kötü örneği yapan kimse işte nasılsınız efendi burada rahat mısınız sorulduğunda yahu bu insanoğluyla baş edilmez yahu şurayı ne çevirdi ne biçim belediyemiz var bunlara nasıl ruhsat veriliyor bu burada yahu nefes alınmıyor burada yahu buradan da göçeceğiz. Ha, bu yani timsah bile güler buna timsahlar bile güler kim sen ne şikayet ediyorsun ya kimi şikayet ediyorsun sen bu şikayetinin mantığı ne bunu kim başlattı bütün canlar kurban olsun şeriatına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor bir ortamda bir kötülüğü başlatanın ondan sonra gelen, onu taklit eden bütün kötülerin günahını alır. Onlar da kendi günahlarını alırlar buyuruyor ya. Ya sen bir defa o güzelim yeri bozdun. Sen kimsin bozdun? Gökten mi düştün? İsa aleyhisselam gibi babasız mı yaratıldı? Ne özelliğin var senin? Sen bir defa kirlettin. Ondan sonra gelenler senin çevrende, gürültü oluşturdular diye, ne kadar kötü iş yaptılar. Ya sen bırak, onlardan rahatsız olmayı. Onların, o toplum arazisini, işgali, ne kadar yük oluşturuyorsa Allah katında eğer, yükse tabi, o kadarını da sen onlarla beraber taşıyorsun. Yani sen bir villa yaptın, ev yaptın oraya, ya da uyduruk bir baraka yaptın zannediyorsun. Ama melekler seni, 20 tane yaptı görüyorlar. Neden? Çünkü sen sebep oldun. Sen kötü örnek oldun. Sana göz yumduğu için de belediye onlara da bir şey diyemedin. Elektrik de verdiler, su da verdiler, gaz da verdiler sana. Dünyada her şey iyi gitti. Ah şu dünyanın altı da olmasa, yani alt katlarında da yaşamak zorunda olmasaydık, birkaç bin sene belki, ne kadar rahat edecektin sen? İşte temiz toplum iddiamız, siyasetçilerde özellikle en küçük noktadaki siyasetçiden yukarılara doğru bütün siyasetçilerde ve din anlatan hoca efendilerde özellikle çünkü onların temiz anlatımına uygun olmayan kirli yaşamları ya da kirli değilse bile bulanık yaşamları toplumun din adına temizlenme mücadelesinde duraklama anlamına geliyor. Aynı şekilde devlet memurları temizliğin örneği olmayarak çalışmada kalitede başarıda olamayarak ve diğer bütün kesim tabakası hep esnafa yüklenilir bu işler zavallı esnaf hep sokakta dükkanın içinde durdukları için kabaat onların olur öyle değil bu toplumun topraklarında nefes alan herkes toplumun ortağıdır Bunu alınca vatandaşız bu ülkede diye yerinden fırlıyorsun ya et, vatandaşsan işte ne kadarsa ülkenin nüfusu bir bölü o kadarından sen de sorumlusun Sen düzel sen tertemiz ol bütün kirletme mücadelelerine rağmen hiç olmasın bir eksi olsun kirlilik diye düşünmek zorundayız Tekrar vurguluyorum kardeşlerim. Sokak temizliğini elbette kastediyorum. Peçeteyi sokağa atmamayı kastediyorum. Ben bir vatandaş elbette kastediyorum ki sokakta caddede arabasıyla giderken çocuk camını açtı. Yediği şekerin kağıdını arabanın camından attı. Hemen ileride duruyor. Mümkünse geri geri gidiyor. Çocuğu da yanına alıyor. Oğlum al bu çöpü buradan bakayım. Arabanın çöp kutusuna koy, çöp görünce bir yere atarız diyor. Heh, bu adam çocuğunu okula göndermese bile eğitim veren bir babadır, bir annedir. Veya bir Müslüman kadın, hayal etmek istemiyorum, mutfağında sofra bezini, balkona çıkıyor, altta beş kat daha var, onların balkonun üstüne doğru halısını veyahut da sofra bezini siliyor. Ne yapıyorsun? E, Müslümanlık temizlik dini. Başkasını kirleterek temiz olmaz ki. Elbette bu tür temizliği kastediyorum. Zaten bunu belediye de söylüyor. Herkes de birbirine söylüyor sokağımız temiz olsun diye. Bunu konuşmaya şimdi gerek yok. Ama temiz toplumla yüreklerde, akıllarda ve ceplerdeki temizliği kastediyorum. Dosyalardaki temizliği şimdi kastediyorum. Birbirimizle ilişkilerdeki temizlikten söz ediyorum. Aksi takdirde yani dış temizlik ağaçlarda da var, ormanlarda da var ama insan değiller. Dolayısıyla yani biz kedi de çok temiz mesela. Hayvan oğlu hayvan kedi. Ve her yerini diliyle bile temizliyor. Bırak sabunla. Dille temizlik yani yemek yediği diliyle bütün bedenini temizliyor kedi. Kedi kadar güzel temiz bir hayvan yok. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakın evlerde dolaşsın buyuruyor temiz hayvan. Yani kendi zorunlu dışkı ihtiyacını herhangi bir çocuktan çok daha temiz görüyor kedi. Her yeri kirletmez. Kirlettiğini temizler. 5-6 yaşındaki çocuktan daha akıllı kedinin temizlik boyutu. O temizliği kastetmemize Gerek yok şimdi ama o imanımızın bir parçası, ayrı bir mesele. Fakat dil temizliği, göz temizliği, kulak temizliği, yürek temizliği, ilişki temizliği, alışveriş temizliği, beyan temizliği, açıklama temizliği, şahitlik temizliği, onay temizliği, toplumumuzu Müslüman ve insanlık kalitesinde tutan özelliklerimiz bunlar bizim. Bunun için kardeşlerim, toplumun bu tür temizliğinin, Müslümanca bakıldığında bazı şartları var. Bu şartların birincisi, adalettir. Ama bu adaleti, Adalet Bakanlığı'nın, İllere ve ilçelere kurduğu adalet saraylarındaki dağıtım olarak kullanmıyorum. O ayrı bir mesele. Zaten herkes avukat tutarak, para vererek bu adaleti elde ediyor. Ya da olmayanını bile gücüyle oluşturuyor. Mesela otoriter gücü olan birisi telefonla alo bizim bir konuyu getirecek çocuklar siz ilgilenin tamam mı diyor tabi tabi efendim siz merak etmeyin ne bitiyor o iş o adalet kargolanıp geliyor zaten çok kolay o neden çünkü İstanbul'daki bir adalet merkezinde bu adaletini sen sağlayamadıysan daha yukarılara gidiyorsun daha yukarılarda sağlayamazsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorsun elin gavurundan. Elin Müslümanı bile demeyeceğin, kendi Müslümanın için adalet istiyorsun. Orada da alıyor, sana üstelik bütün masraflarını vererek, zaman kaybını faiziyle vesairesi ödeyerek, hakkın geri geliyor. Bu adalet çok kolay. Ama kaynananın gelinine karşı, gelinin kaynanasına karşı, görümcelerin, gelinlerin, damatların, eniştelerin, komşuların, arkadaşların, iş yeri arkadaşlarının insan olarak birbirimize karşı durmak pozisyonunda herhangi bir yerde bulunduğumuz zaman, adil ruhlu mümin olup olmadığımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla yaşayıp yaşamadığımızın işaretidir. Eğer biz adaleti kendi evlatlarımıza karşı, aile bireylerimize karşı aile büyüklerimize, akrabalarımıza hısımlarımıza, dünürlerimize karşı dostlarımızın yanında hatta hatta düşmanlarımızın yanında ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisiyim benim için adalet Kur'an'ın emridir adil olurum çocuğum hiç önemli değil adil olurum Babam hiç önemli değil. Adalet babam başka bir şey. Adalet ne demek? Hakkın yerine oturması demek. Bunu sağlayabildiğim zaman bütün insanlar, benim gözümde, insan olarak, haklarında ve sorumluluklarında, eşit iseler eğer, bunu böyle düşünebiliyorsam, bu düşündüğümü de belgeleyebiliyorsam uygulamalarımla, ben mümin insanım elhamdülillah. Toplum hangi bataklığa batarsa batsın ben o zaman kendim temizim elhamdülillah. Kardeşlerim, bir Müslüman bir kadının kocası ile yaşadığı aile içi sorunlar konuşulurken evli barklı bir kadın işte birisi diyor ki A'nın hanımı şöyle yapmış da kocasına demiş de kocası da demiş ki işte seni babanın evin önüne koyarım arabayla üstünden geçerim klasik yani aile içi ağır sözler. O da demiş ki işte yap da görelim vay nasıl böyle dersin senin diye başlamış sövmüş. Bakınız kardeşlerim. Ben sana al bir şey anlatıyorum. Haber bültenlerinden de kesip almadım. Varsayım kabul edip toplumumuzun temiz olmasını bu tip işlerden Allah'a niyaz ederek temenni ediyorum ama yani böyle bir sana, sanal bir şey anlatıyorum. Bu bir Müslümanın yanında konuşulurken, savcı değilsin, hakim değilsin, ara bulucu değilsin, isim vererek bir insanın o arada o kadın, kadının kocası, o kadının annesi, babası, senin tanıdığın kimseler, bunlar resmen senin gözünde kalite kaybediyorlar. Eğer bu esnada bir mümin, o kadının evinin penceresinden, teşbih için söylüyorum, bir delikten o kadını müstehcen bir vaziyette görür müsün, görmek ister misin sorulduğunda, Tövbe estağfurullah. Bu kadar namussuz muyuz biz? Nasıl yaparız bunu? Bir insan bunu nasıl yapar? Diyecektir elbette. Böyle demesi lazım. Peki bu kadının sözel olarak bu görüntüleri aktarılırken mahremiyet niye aklına gelmedi? Ya bir Müslümanın karısını biz böyle nasıl, nasıl konuşursunuz arkadaşlar ya? Susun. Savcı mısınız siz? Aile mahkemesinde üye misiniz? Size müracaat mı ettiler düzeltin bunu diye? Ama seni dinlemiyorlar. Böyle bir yerde bir kelime daha dinleyemem deyip, kışın eksi beş derece soğuk bile olsa, sokağa çıkıp oturup sokakta o konuşmanın bitmesini, ondan sonra da geri dönmeyi eylem olarak yapabiliyorsak biz, tek başımıza yüz milyonluk bir toplumun Allah'ın izniyle ahlak sigortasıyız, temizlik sigortasıyız demektir. Ben varım bu toplumda ya, ben varken kimse yıpratamaz bizim ahlakımızı diyebildiğimiz gün elhamdülillah bir kişi çekirdek olarak var en azından ama o esnada elimi şakama koyup yapma ya vay be nasıl dedi onu diyorsam ben bir kere camdan dikizlemek gibi adi bir suçu yapmayacağını nasıl belgeleyeceksin sen kulağın senin adil değil Kendin, kendi iffetin için Düşüneceğin onurlu tavrı başka bir Müslüman için düşünmüyorsun. Hatta bırak Müslümanı, başka bir kafir için de düşünmek mecburiyetindeyiz biz. Yani onur meselesi, insanlık meselesi oldu mu dine gerek yok. Herkes insan, herkes saygın. Bir kafirin arkasından bile böyle bir sahneyi tasavvur edemeyiz. Ben kardeşlerimden bu kadar müstehcen bir örneği kullandığım için affetmelerini istirham ediyorum ama... Ben kınanacak bir iş yapmadım. Neden? Çünkü meclislerimiz, hatta iftar sofralarımızda bile bu konular sıradanlaştı. İşte temiz toplum buradan kokmaya başlıyor. Birbirimizin onuru, birbirimizin iffeti, birbirimizin saygınlığının para etmediği bir toplumda siyasetçinin hırsızlığını kimse konuşmasın onur hainlerinin vatan haini diye birisini isimlendirmeye hakları yoktur. Vatandan önce onur satmıştır onlar zira. Başlarken böyle başlıyor bu ticaret. Temiz toplum ağızlarımızın, gözlerimizin, kulaklarımızın ve duygularımızın, beyinlerimizin temizlenmesiyle oluşacaktır. Kirli kafaların, kirli kalplerin Kirlenmiş gözlerin ve ağızların temizliği polisten ve zabıtadan kurtulamadığı yerlerdedir. Zabıtanın olmadığı yerde, kanunun takip etmediği yerde hürdür o. Kirletir de kirletir durur. Kardeşlerim Nisa suresinin 135. ayeti öyle bir kulağımızı çekiyor ki bu ayetin mealini okuyacağım hepimizin vicdanları hareketlensin ya Rabbi bundan sonra bari kurtar bizi bu bataklıktan demeli dedirtsin eşler birbirlerine böyle demeli dedirtsin ebeveyn ilişkileri komşu ilişkileri iş ortağı ilişkileri açısından bu düşünülsün düşünülmeli yalnız ayet Mümin bir insanın bir yerde şahitlik yapmasından söz ediyor. Da, kardeşlerim, şahitlik bir olayın tanığı olmak demektir. Mahkemede gitmek, evet bu bununla geçinemezdi, bu adam bunu hep döverdi demek o şahitliğin yüzde biridir. Camide namaz kılarken, senin camideki yanlışlara sessizliğin yalan şahitliktir. Önce bunu bilelim. Annesinin çocuklarına yanlış tutum içinde olmasına bir baba olarak bir kenara çekip bu çocukları sen eziyorsun fark etmeden. Bir çocuğun elma soyarken bu kadar kalın soyması ilk günlerde normaldir. Biz bunlara örnek olacağız. sen çocuğu azarlamamalıydın özel bir yerde ama çocuğun yanında değil. Dememen, şahit olduğun bir konudaki tavrının zalimci olması veya zalima destek olman demektir. Buna varıncaya kadar mümin olarak ben konuşabildiğim her yer gözümün gördüğü her yer kulağımın duyduğu her yer şahit olduğum yerdir benim duygularım benim şahitliğimi yansıtır ben müminim yedi kat göklerdeki ahenkle yerin yedi kat altına kadar inebildiğim zaman imanım gerçekleşmiş olur ben öyle iletişim sağlayan bir cep telefonu mıyım bazı yerde çekiyor bazı yerde çekmiyor bir yerde çeken öbür yerde işte uzaklasın vericiden diye çekmeyen e, cep telefonu o kadar olur ben müminim direkt Allah direkt levh-i mahfuza bağlı bir Kur'an'ım var benim her yerde çeker karanlıkta çeker aydınlıkta çeker mezarda çeker mezarın üstünde çeker her yerde çeker benim hatlarım İman böyle bir şey, temizlik böyle sağlanacak en çekirdeğinden. Kardeşlerim bu perspektiften. Yani mahkemedeki şahitlik yüzde biri bunun. Herkese de gerek var. 80 sene yaşayıp bir kere mahkemeye gitmeyen milyonlarca insan var. Her yerde. Şahit. Ama mümin olarak konuştuğum her yerde, konuşmam gereken her yerde Allah bana Nisa suresinin 135. ayetinde dedi ki: "Ey iman edenler." Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa yaparken Allah için şahitlik yapın. Yani burada ilave edeyim. Siz Allah'ın önünde konuşuyorsunuz dikkat edin. Ha mahkemede, ha evde yemek yerken, ha iftar sofrasında. Adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Hakkı yerine koymak demek adalet. Şahitlik ettikleriniz, zengin veya fakir de olsalar, sakın adaletten şaşmayın. Ya Allah! Ya Allah! Zengine ve fakire aynı tavrı gösterin. Mü'minseniz demek. Devam ediyorum. Çünkü Allah... Zengine de, fakire de sizden daha yakındır, dikkat edin. Onları sizden çok kayırır. Yani siz kayırmasanız da Allah kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarptırırsanız veya şahitlikten çekinirseniz yani yapmayayım, başımı belaya sokmayayım derseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şimdi istediğin kadar serbest ol. Toplum olarak bu kaliteyi yakalamak zorundayız kardeşlerim. Aksi takdirde biz kesinlikle zarardayız. Ve birincisi dedik ki, adalet ruhuyla temizlik sağlanacak. Adaletten ne anladığımızı da, Allahu Teala Kur'anında da bize öğretti. İkinci olarak da biz mümin insanlar olarak kardeşiz. Kardeşliğimizi değiştirebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Kardeşiz biz. Mahalle değil, ülke değil, ırk değil kardeşliğimiz. Kardeşlik ne demek? Adem'in çocuklarıyız. Bir de Adem'in Müslüman çocuklarıyız. İnsanlık bizim ana çatımızın adıdır. Gavur, Hristiyan, Yahudi, kim olursa olsun insan olarak kardeşiz. Bana silah doğrultmadıkça, silahtan beter provoka eylemler yapmadığı sürece ben her insanı kardeşim bileceğim. Ama mümin kardeşim öz be öz kardeşim gibi olacak. Onu ona tartmam. Benim bütün bolum, fazlam verebileceğim şeyim mümin kardeşimedir. İnsan olarak bana muhtaç olduğu zaman kafir olanla da ilgileneceğim. Böyle bir dinimiz var. Elhamdülillah ve bunun bir sevme ve sevgimi ispat edecek işler yapma ile ancak ayakta kalacağını, sıkıntılara, verdiği eziyetlere sabretmem gerekeceğini, ve dedikoduyla asla ve kat'a tavır göstermeyeceğimi belgesiz şeyleri itham etmeyeceğimi e zaten söylemeye gerek yok gıybet, dedikodu yalan, eğlenmek hakaret etmek, sövmek beddua etmek iyiliği başa kalkmak insanları şucu, bucu şunlardan, bunlardan diye ayırmak veya onun ayıplarını, gizli işlerini kıdıklayıp araştırmak, casusluk, dedetifki gibi oturup onun ayıplarını, hatalarını bulmaya çalışmak kardeşliğe ters düşen işler. Bunları yaptığım zaman, yani ben öbür Müslümanın gıybetini yaptığım zaman, bir Müslümanın casusluğunu yaparken sanki hafiyeymiş, sanki özel savcısıymışım gibi onun ayıplarını araştırdığım zaman, hayır, hayır, hayır, hayır, kardeşliğe balta vuruyorum. O zaman allah Teala'nın adil olun sözünü de yerine getirmiyorum demektir. Ve muhakkak ben onlarla yardımlaşacağım, onlardan yardım isteyeceğim, onlara yardım edeceğim. O mümin kardeşimin benim üzerimde hakları var. Benim onun üzerinde haklarım olduğu gibi maddi olur, manevi olur. Ve kardeşlerim bir dördüncü noktamız biz en başta aile olmak üzere toplumda herkesin birbirinin barıştırıcısı olmaya mecbur olduğuna iman ediyoruz. Çünkü namaz kılın diyen Allah Celle Celaluhu aslihu beyne خَوَيْكُمْ buyuruyor. Kardeşlerinizin arasını bulun. Kardeşlerinizin arasını bulun. Bu kardeşlerin arasını bulmak, iki şirket ortağının arasını bulmaktır. Elbette. Küskün iki mahalleli barıştırmaktır. Elbette. Elbette. Ama ailenin, aile içi ilişkilerin düzelmesi açısından bu barıştırıcılık, ıslah edicilik bir numaralı görevdir. Çünkü biz ne dedik? Dünya dediğin şey ailenin üstünde duruyor. Aile dediğin şey dünyayı sırtında taşıyor. Ailede çatlak olursa, ailede huzursuzluk olursa, temiz toplum nasıl ortaya çıkacak? Ve kardeşlerim, bir beşinci önemli nokta, biz değerler üzerine kurulu bir insanlık ve temizlik istiyoruz. Tevazu, doğruluk, iyilikte yardımlaşma, kötülüğe engel olma, emanete riayet, birlikte olmak, vefakarlık, sılay rahim, komşuluk ilişkileri, selamlaşma, özel hayata, ciddi bir saygı ve insan onuruna, insan izzetine, saygınlığına sahip olma, hayatımızı Dengeli bir iktisat, israfsız bir iktisat üzerine koruma gibi ciddi değerlerimiz var. Bunlar korunmadıkça temiz toplum değil, toplum olmuyor zaten bırak temizini. Ve devam ediyoruz. Biz insan olarak her birimiz salih amel, allah Teala'nın buyurduğu salih amel yapmak için varız. Ne demek salih amel? Allah'ın hoşuna giden her şey Allah'ın sevap verdiği her şey bu namaz kılmaktır bu yetim çocukla ilgilenmektir bu eşinle alakadar olmak onu mutlu etmektir bu bir ağaç dikmektir bu sokağı temizlemektir bu bir çocuğun ağlamasını durdurmaktır bir fakire ekmek vermektir salih amel iyi iş yani iyi iş ama Allah'ın razı olduğu iyi iş ve yaptığımızı kaliteli, iyi yapmak zorundayız. Baştan salma iş yapamayız. Temiz toplum istiyorsak. Ve ihlaslı olacağız. Allah'ı sadece kastedeceğiz. İnsanların ne dediği çok önemli değil. Haramlardan yüzde yüz kaçacağız. En başta zina. Zinanın hemen peşinde onunla at başı giden faiz, kumar ve benzeri bütün haramlar hırsızlık, rüşvet, yalan her ne varsa anaya babaya eziyet bunlardan uzak duracağız faizin bulunduğu bir toplumda sokaklar sabunla yıkansa ne olur ya deterjanla yıkansa ne olur be Allah'la savaşıyor o orada sen istediğin kadar deterjanla yıka bütün hijyen imkanlarını sağla boşuna uğraşıyorsun ve birbirimize karşı hüsnü zan esaslı olacağız hüsnü zan. ne demek iyi kanaat besleyeceğiz herkes temizdir aslında kirlenen sonra kirlenebilir diyeceğiz herkese şüpheyle baktığımız bir toplumda temizlik hayal olur Allah için birbirimizi sevmeyi becermek zorundayız ve şükreden toplum olacağız toplum kimdi bendim bendim toplum benim ben şükredeceğim hem Allah'a şükredeceğim bana sağlık verdiği için, iman verdiği için iman nasip ettiği için nimetler verdiği için, çoluk çocuğum sağlıklı olduğu için vesaire. yani her, her şey için şükredeceğim hem de insana karşı teşekkür etmesini bilen bir mantıkla yaşayacağım insana karşı teşekkür etmesini beceremeyen yani Allah muhafaza buyursun deriz o Allah'a karşı şükrü de beceremez ve kardeşlerim temiz toplum bu idealler üzerine kurulacak. Peki bunu ben nasıl sağlayacağım? Tek başıma sağlayacağım. Yani ben bu toplum olacağım. Tek başıma benim gibi olan bir kişiyle daha birleşeceğim. Bulursak üçüncü kişi olacağız. Bulursak dördüncü kişi olacağız. Biz ihlaslı, samimi, süreklilik sağlamış bir eylem yapınca da Allah bereket verecek. Belki de bütün bir şehrin ruhu biz olacağız o zaman. Biz kurtaracağız. bu Dört kişiyle belki bütün insanlık kurtulacak. Bu mantık ve bu umutla ve bu samimiyetle bağrıma basmakla Yaptığım işten bereket göreceğim inşallah. Aksi takdirde ömrümüzün sonuna kadar temiz toplum, iyi toplum der dururuz. Siyasetçiden şikayet ederiz, memurdan şikayet ederiz, esnaftan şikayet ederiz. Gençler zaten şikayet için yaratılmışlar. Onlar hep şikayet konusu. Erkekler kadınlardan şikayet eder. kadınlardan şi Erkekler bir karmaşık, bir alem. Yani işte... Yabancı ülkeden şikayet eder, ey iklimin bozulduğundan şikayet eder, İşimiz gücümüz yok, hep şikayet, hep şikayet, herkes birbirinden şikayet ediyor. Ama unutmuyoruz ki bir ton, bir ton bile olsa bir kaşık yoğurt bütün sütü mayalıyor. Yeter ki ben bir kaşık kadar da olsa, çay kaşığı kadar bile olsa yoğurt olayım, ineklerden çıkan bütün sütler bana mahkumdur. Topluma böyle bakacağız. Kardeşlerim, bu verdiğim örneği uç bir örnekle yani gerçekleşmesi için yıllar gerekir bir örnekle açıklamak istiyorum. Kadınlar 5 kilo sütten işte 1 kilo yoğurt yapacaklar diyelim ne kadar yapacaklarsan. Şimdi bu yoğurdu yapmak için ne yaparlar? Sütü kaynatırlar ona bir kaşık hatta bir kaşıktan da az Yoğurt koyarlar. Eğer yoğurt böyle sıkı olsun istersen manda sütünden yapılmış yoğurttan katarsın. Kuyun sütünden yapılmış yoğurttan katarsın. Keçi sütünden yapılmıştan katarsın. Normalden katarsın. Hangi mayayı kattıysan yoğurdun o olur senin. eğer biz ashab-ı kiram örnekliğini alırsak kardeşlikte çoluk çocuğumuz yani yoğurdumuz onlar gibi olacak bu tarafa doğru geldik filan şair filan derviş aldıysak yoğurdumuz onlar gibi olacak kendimizden maya verdiysek bizim gibi olacak bir örnek şimdi vereceğim dedim ya kadın Sütü kaynattı. Tam maya yapacak Mer yoğurdu çocuklar yemiş. Hatta ekmekle de dibini sıvırmışlar. Hiç yoğurt yok evde. E süt kaynadı. Akşamdan sonra bakkal da yok. Ne yapacak kadın? Yoğurt... Yoğurt olduğu zaman kolaydı. Ama... Burada bir çözüm var. Tereyağı varsa evde tereyağından yoğurda koymakla da maya tutar büyük oranda. Neden tutar ama? Aslında tereyağının sütü mayalama kudreti yoktur. Biyolojik olarak mümkün değil bu. Ama tereyağı yoğurttan yapıldığı için özellikle de elle Yayıkla yapılan tereyağında gözle görülemeyecek kadar ki taze tereyağı köyde inekten alınınca hemen onun içinde o yoğurt görülür. Gözle görülemeyecek kadar yoğurt vardır. Ilık sütün içerisine onu koydun mu tereyağı çözülür. İçindeki küçük hücrecikler şeklindeki o yoğurt kalıntıları Büyük oranda sütüm mayalar. Korkarım ashabı kiramdan Allah onlardan razı olsun. Allah'ın veli kullarından kala kala bize o yoğurdun içindeki kadar maya kaldı da çoluk çocuğumuza Kur'an okutacak, namaz kıldıracak kadar bir mayalama yapıyoruz. Ama her halükarda temizlik mücadelesi, toplumun temiz olsun mücadelesi yapan bir kaşık yoğurt bulamasa bile Başka nesnelerden sütünü mayalayacak bir şeyler bulur. Yeter ki bunu dert edinsin. Yeter ki böyle bir heyecanı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.